Nehmet Celal? Halik-ül olan Allah. Bizi yuktan var eden Mevlamız. Âyeti Cemilleyi ne buyurur? Estağfurullah ismine. Mine salata tenha anil Muhakkak salat, namaz, fuhşiyetten, ne? İkimsinin namazı hem namaz oluyor, hem yerinde fuhşiyet ve münkerat bulunursa o namaz kabul eşya namazdır. Yanımız yani. Rabbimiz velezikullahi ekber buyuruyor. Zikir bu hususta daha büyüktür. Yani namaz dünyası hünkaraktan, torfiyetten ne yiyder ya, namaz buğdusunda daha ekber, daha büyük. Allah'ı zikr etmez, daha değil. Yani namaz, abdest, ibadet, çıkan çıvanları, çıvanları üstünden diler sürer, kanlı çıkarır ve merhem sürer. Ama şu yandan bir daha çıkar. Şu yandan kırs tıbanlı silam, şu yandan tama çıkar. Şu yandan fukul çıkar. Şu yandan adara çıkar. Hiç durmaz, bir çıkar biri batar. Böyle olunca zikrullah şifa ulkulü. Zikrullah kalbin şifasıdır kalbi, kalbi şifaya kavuşturur. Hap yutmuş gibi, inle vurmuş gibi kan tesadını kaldırır. Çıban tabiyetiyle kovrulur, kaybolur gibi. İzle, çıkmaz bir daha. Tecrübe ediyorsun ki, üst üstüne belası olurdu, termiğe geliyor, çıban da geliyor. Zikrullah içeriye vurulan inle gibi Kamın tesadüfleri düzeltildiğinden ahlaklar urur gider bizimle. Çünkü zikulla, Allah, Allah, Allah demek, memleket zikretmek. Ya iyi hal dedine emeniz kuru mahal dikten kesirah. Kanet azul Sura-i Bakamada, Sura-i Ahsat'te, Sura-i Cuma'da yani zikri kesir ile zikredin, bunların da çok zikredin, çok zikredin, ben. Bin yılda bir şey alıp geleceğiz, çok zikredin, Kur'an'ın kedim bunlar, Estağfurullah. Resulullah. فَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ve ala cunubihim ve yetefekkeun et fi khalqissemavati vel a'l. i̇lâh azim el Ayakta durduğumuz zamanla deniz-i selam. ve Oturduğumuz zamanla deniz-i Yani yatağınıza yaktığımız zamanla, yatağına yattığım zafayı vurdum bir cahit bir abdestsiz uykulu israf olur. Doy, Doyup, sonra yiyse israf olur. Altı saatten fazla uyursa israf olur. Buna cahitler mi var? O Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Kuyruk etmeler. Ama ölürsen de inandıyorsun şu an. Bu an etmeli işte,, diyebiliyor, peşik bir manada görüyoruz. Yani birinin vahabi, eğer bir insanın kalbi zikrederse, o, o zikrederse, sırrı zikrederse, hafif zikrederse, ehbazı Alem-i Emir, Tepayif-i Halse-i Alem-i Halk zikri verse bütün zikri kuşlu olursa bir cırt diner değil, neler, bütün cırt zikri ver. Görüyor mu kıyamen, Hacı Salih Efendimiz böyle mi veriyor? Başka müfessirler kıyamen delikler için zikre ayağa kalkarlar. Allah hay, Allah hay, böyle ayakları bu caiz Abdullah Aziz Allah'a kablarsız severlerdi. Her zaman gidecek. Yani her dönüşünde, her yürüyüşünde Allah Azze ve Celle müdafaiye kahya. Hansi alim yemiz? Allah a, Allah. A, Allah, a, Allah, a, Allah a. Böyle sallanır. Sen seslenmez ama bilin bir şey dinmez ama kalbin bir. Bir mi? Kimisi <gülüyor> <gülüyor> rakoo den. Oturduğun vahaplarda dinlen. Vücut so, so, so, so, so, so. her yer ellerin, ayakların bir, bir külü olur gibi. Görünüm ya gelmiş de, birisini bilememişler ki, bir, bir küleç kartına bütün vücudunu bekliyoruz. bu ya, bu kadar kahvete almanın yüzü mü? yok, Efendimiz buyuruyorlar ki, İsteyin mi kalbiniz susun ziklesin ve de, desin. Yani bu aldığımız kekâhide, Allah, Allah dediği mille çevirmezdur. İki bin çevirmez, üç bin rabıta, yarım saat olmağında kalbine takipler olamazdur. Onun rücudlarına vahir çekiyor da ondan çalışmıyor rücudumuz. Çarip yani, de kendine hepsine diyelim. Buna hoşu kardeşim. Lakaiflerin bir tezik bir efendimiz kalb olsun, çalıştırsınlar da kabirde yalnız, çirip etmesinler. Kabir yiyemesin onun vücudunu. Aşık öldü diye salâ verirler. Ulan hayvanmış, aşıklar ölmez. Allah'a zikredenler ölmezmiş, onlar dirilirler. İnan Zekki Nüfus Kitabı'nda bir çocuğu sana görmüştü ben şöyle, çocuğum dersen işte on beş yaşımdan evvel babamın yanında işte okudumudur diyor ki Biz ehl-i zikir ölmüş. Zikir ölünce demiş ki, koca perdiler bunu ehl-i zikirle birisi yıkasın, bundan zısırlar bu huveler belki demiş. Bir perde çektiler diyor böyle, perdenin içinde yıka yordun diyor. Evet. Ben çevirmeden kendimi şu yanına çeviririm diyor, Hı. sırtımı şu yanına diyor, Allah Allah, ne olur bu adam sallı mı diyor, gözünü açtı, dedi ki, aşık öldü diyor, salaha gelirler, ölen hayvanmış aşıklar ölmez, Dedik ki ki ölür mü diyor, şu sallıları şöyle girdik bitti diyor. Mutu kable ente mutu sırrına mazhar olan, onda gökü, haşkü, neşkü ve tayyiz ruh olmadan mutu kable ente mutu sırrı demek, gülmedeli ki gül gülecek insan. Efendimiz ne? Gülmedeli ki gül insan. De Bir onu sanatınağa versen yaptı, yaptır, diliğe muhabbet ettir, fabrika yap dedi, şu fabrika seni. Ölmüş. E ölmüş ya, yani, nefsin? İhtiyarlığından mı? Genç uluslara bilen. Yani 25-27 yaşında kutlu cihan oldu Hacı Esar Efendimiz. O zaman ölmüş olacaktı? Kutlu cihan olun diyor. Mutu kable ente mutu sırrına mazhar olan. Yani. Bunda gördü haç ve nesli, detay yusul olmadan. Bunda her şeyi gördü. ki e, o adam ölmenin için ne? İşte şu salınma geçmiş kadar biliyormuş. Gelin ağzımın tadı varsa size bunu anlatayım. Yeniden anlatayım. Şu içi ağzımda atlıyken, hasta değer iken başlayın da anlatayım. İnşaAllah. İki arkadaş var. Allah dost. Allah dostu. Böyle bildiği gibi de birbiriyle. Beraber yürürler, beraber yürürler, beraber yürürler, kulağın sabrından bizi yöler. Allah rahmet eylesin. Ooo! <gülüyor> Kardeşim demiş, sen gülürsen, sen ölecek olursan ahirepin haber. Allah aşkına, düşür, duyur, gülür Ben gülürsem, ben vefa. Yol ne alalım, olur, nasıl becerilebilir miyim ben, yok ya, sende bir hal var, muhattır ahiretten buraya haber verebilirim, dedi ve arkadaşın bizi öldürdü. Bunu kadrinin başına vardı, mürakabaya aldı, görüşmeye başlarlardı. Ne diyip artık Sultan Mehmet Hazretleri, Aksim Sittin Hazretleri'ne Ebu İncigü'l Ansari'nin adını bulup da konuşmalıyım mı? Efendimiz Yahyeli'ye gelirken, içmeden, e, o da eşkı alâdiller bir zat götürürken, Efendimiz'den girerken hiç bilmez de böyle zatta kabir halini bilir derler. Hacıber bilir mi ona diye de, giren, o sultanımız. Şimdi yedirme de alamızı. Yedir, kabir ala halini en büyük bir evliyatı derler. ben ne var? Geçen ölü yollarda ben gemdeyip buluştuğu birisi vardı. Yani insan ölecek baktığını bıraktı, bağırlamaya, bağırmaya başlarlar. Yani oradan haber almıyor kardeşlerim, haber almıyor diyorum sana. İnanın. Nellem yazdık, nem yarış. Batmayan bilmiyor. Hızlı hep dışarıya artırmak caiz de mi inanın da insanın yakasını bırakın. Bu zat diyor ki, ben gittim diyor, kabime bir münakabaya vardım, konuştum diyor. Nasılsın kardeşim, ne alem alfım diyorlar, koltuğumdan kurtuldum, kumduk. Allah'ın kavzatıldığı, yazın cennete, cennete kavuştum zaten cennetine. Et, hiç görülmeyen bir bahçede yediler falan. Cennetten pencereler açıldı, huri kızı geliyor boğazıma atlar. Işte. Bize gün içinde, ne zaman öldüm ben? Karşıyım, hiç bilmiyorum diyor. 1000 sene ölen, iki dakika oldu daha, öyle diyor. 1000 sene olan bir diyorlar, görüşüyorlar. Kardeşim bunlara ehli tanıksın, sadece bileceksin bunları. Keşfim olacak, gözünü yumunca gözü yumuk gören var, değil. Yahu böyle gözü yumuk gören var. Allah'ım, ...ayırmasın bizi onlarla inşallah. <gülüyor> ne alemdesin, nasıl gönlümdün? Diyor. Ee, ben gülümümü bilmem ki. Böyle yatıyordum. Doktor getirelim, doktor götürelim filan millet bir kanaşe düştü diyor. Havalaşmışsın ben demek diyor. Havala yok diyor. Aya bir doktor geldi, yanında bir daha kademesi vardır, sıkıyor. Hasta diyor, buyur, yine mi ağrıyor? Şuraya düşünüyorum, efendendir, namalar ağrıyor. Hastanın yerini gömezsem, iyi canım, şu iyi düşün de söyledi diyor. Allah Allah, şu cizimden aşağıda hiç ağrı kalmadı, yukarı ağrıyor. Şu cizimden aşağıya, ...canını çekmiş gelince. <Gülüyor> <Gerek> diyor ki <gülüyor> diyor... ...evi ifadeye yanlıştın... ...yapam ben bir düşün <Gülüyor> ...Allah Allah, böbeğimden aşağı hiç ağrımıyor... ...yokarası diyor. <Gülüyor> Bildi mi, <bilir>, şey diyor. <Gülüyor> da gelmişsen... ...ondan sonra diyor... ...iyi düşün, hele dönüyor, iyi düşün... ...bir halet başında... ...bir aldı, başka ağırlık tükendir. Anamla de görüştük de, yani o saatte bu işte, bulamıştık. Bulamıştık, sahat bulduk, hiç eski ağrılarım kalmadı dedi. <Sessizlik> Yakın bir vakit, pefak oldu, okuyarak Allah rahmet eylesin. <Sessizlik> yani şimdi? Işte, bakalım konuşalım, siz inattım. İyi, elini diyor. Allah Allah, bir rüya alemi yanına var. ...diyaret ettik. Ondan sonra... ...karşı alsam gibi... ...ya yani minirden geçtik. Beni uçurdular başına... ...yine diyor... Yin ...bizim, rüyamın, bizim diye bir ağır başlar ...ben hastalem, ben de iyi oldum... ...diyor. ...ben ne diyor. Ya ne anlaşın Sevgili kardeşlerim, inşallah burada ölürsek burada ölmiyoruz. Ya bu da nefsimizi öldürürsek yani. Eğer dediğini bilirse ölmez ocağı tabi. Bismillah. Sonra ne oldu kardeşim? Aileme varıyorum ya. Niye ağlıyorsun diyorum diyor. Ben de yeme bakmıyor, küsmüş. İtini bilmiyor, elinden, ruh itiyor. Ardasına geldim diyorlar bir kimse muhasebe etmiyor. Ben de bir yere şöyle oturdum diyor, rahas erdi. Ağlamıyorum der diyor. Kim olduğunda bizim bir Bizi miligay kayıt tutuyorlar orada. Sarma, harma diyor. Gittik beraber diyor cenazeyi ben de kaldırdım diyor. Cenazeden kendi cenazemmiş ben öldüm diyor. Kadir yapılıyor. Kadir yapılırsa da diyor üstüne bastırmadan Oyağımdan kahverdi. Gülsüzler, biraz <gülüyor> saklı inerdi. Ayy, öldüm diyelim diyor, bastırınca kapacımdır, giyiriz buraya diyor. Geh, iş benim Doktorlar öyle biliyorlar diyor, o doktor. Nasıl, iyi mı? Elhamdülillah diyor, De, Bilmiyorum Biliyorum ki o alem, bu alem. <gülüyor> Ölümün gelelim buraya Bir perde var. Açıldır diyor. Neyse kavami Efendimiz yoldurmuş. Bütün Evliyaullah diyor. O koca diyor. Ağzına bakıyor, konuşuyor. Gelene gel. daha dağıtlı yer var gel. Şöyle yeşil peyde var diyor. Bir diyor. diyor. Muhammed Mustafa sallallahu. Aleyhi ve sellem Efendimiz oturmuş diyor. Sağında bütün peygamber al-i zamala rivayetinin 124.000 peygamberi, 124. müşterdiyordur diyor. Sen nedir efendim? Mübarek olsun diyor. Sen de fark ettin, haberin var mı? Huuu diyor diyor. Yani gülümden korktuğundan daha orada korkuyorum diyor. Gülüm niye gülmedim ya ya Rasulallah, gülmeden evvel öldüm, sen de diyor. Kardeşimin ölümü bu kadar buldum. Babam bana dedi, nasılsın babacığım dedi. Üç gün sonra, herifatından sonra, birçok zor ölüm gibi kaldırıp <gülüyor> oturdum. Dedim, hiç hamarım yok oğlum. Mutbacı hanım başımda oturuyor. Hacı Ersalem'e zor bakıyordum öyle diyor. Mutbik sevdiğim için canımı çıktığımı duymamışım diyor. Kabir sual nasıl oldu diyor? Kabir sualı olun diyor. Kim melek geliyor öyle? Sağ mı? melek geldi? Diyor ne diyor? Ali bin Mis ne amil olmuş? Bir, üç aylarında vefat etmiş, Cemil'de vefat etti. İki, Şehla başında oturduğu için sağsa müjazz olmasın. Bir, bir su hiç anlamadım. var da. Ya kardeşin neyiler öyle lan işte, aman bana babam. Öldükten sonra tabıfaya devam edelim. Kutbacı, çatıdan buradan çıkmasın. Bütün faizemiz burdan olur. Yani birbir, medyon, bir efendim ne diyor, bir evin evin diyor? Zikrin hükmü ağzımın yarısından sonra... O ağa to olmazsa terakki edemez. Efendim. Allah'ım. Bir e, kardeşimiz daha ne diyor efendim? Babam daha Han efendi Allah aşkına söylerim. Derap açıldı. Birkaç yüz ihvan senin için aldı ayık. etti tespit de şahane bir. Sen bizim için işin malı alaman var. Demin. Yani, olup, sizleri unutturan hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine geldik diyor. Ne diyorsun? Ne dünya hatırında, ne ahiret hatırında. Biz daldık bir âneme diyor. Onun için garaşım, olmaz zannetme, buradan haber gelip durur. Ne istiyorlar? Rabıta istiyorlar. Ne istiyoruz, ne istiyorlar diyor. <gülüyor> Alan hem ee, babamın kız kardeşi. Rüyasında hocasını acaba gittiğini görüyor, varıp yakalıyor. Nereyi görüyor? Sevaneler. İşte Nereyi hocam bir tutma tutuna diyor, hakkını bir meride diyor. Bu hakkını kim götürüyor? Dünyaya haber gönderiyorlar, dünyaya neyini gönderiyorlar? Ben biz anikturman gidenler, gelen adamlar hiçbir haber gelmiyor diyor mu ya, nasıl gelmiyor ya? O geçen 40 yıldır memleketi var icaldan hadis hanefen yanına varmışlar sağlığında. Efendim bir Yakup kardeşin var. Sefer berlkte kayboldu. Acaba hayatta mıla memleket mi olacak bilmiyoruz. Öldüyse o kısak ruhuna nedir, diyor. Ve cebubi cihan haci esab-ı Şöyle Allah rahmet eylesin. Gözünün çüküm tutuyor, kafasını ziyade böyle inan İnan bir iki dakika sürme diyor. Allah rahmet eylesin. Nasıl olmuş ki hanım? Ee, bütün sağları çığırdım yahut ses vermeye. Ömer Efendi evliyanın gözünde kaldığı kadar olur dünya. Bütün dünya. Çığırdım yok. döndüm gönlüm çığırdı mı yahut buyur efendi. Abi usta diyor seni. Şehit oldum. Korktuğumdan korktuğumdu, kumduğuma nâi oldum, hâdî ve sallâb söyleyindim. Söyler kardeşim, azayet oradandı. Fakir Sultan Mehmet Hazretleri, Allah merkez nuru nur olsun, şefaati nasih olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nisâniyle bu ne güzel âni dinlen zat. Bir düştüne yediği var. 77 tane evliya var, sizinle sizinle ümmetiniz olundur bu hal. Lakin yani 77 veriden Eba-i İbn-i Al-Sali, kalbinizde ise efendim gösterin de, kerametinizin, istahirin ne olun babir gürülsün de, orayı yaptıracağım, kahve türbe yaptıracağım, oraya cami yaptıracağım, orayı ziynetleyeceğim. <gülüyor> Peygamberin o mihman darıdır, diyor. Akşam ah, senin sen kafaya de bir yerini diyor. E, şu semte bir nur iniyor. Ba'i yudun o, o, nuru o semadan aşağı iniyor diyor. diyor. Mesela buluyorsan kabrini keşfedemeler Bütün bütün evliya, bütün salih abi, bütün asker ve padişah bekliyorlar böyle. Bulamalıma uykuya dandırdığı itirazlar başlamış herhalde. Yani bulamadım nere, uyumluyum istiyor demiş. Onlar ziyaretine baktığımız o padişahın diye bu yerim burada Nur buraya iniyor. Ebayi yü bile görüştü. Ebayi yü bile görüştü. Hasanınızı, e, şefimizi tebrik ediyor. Mübarek olsun diyor. Beni Kürsüstan diyarından, ayaklar altından bur taruda Müslümanlara kavuştum. Elhamdülillah diyor böyle senabı var sana dedi, gördün mü? Yani daha açığını konuşturmaya, ondan sonra ne oldu efendim? Şura dedi göbeğe, şura başı dedi, içine dalı getirdi, oraya tuttu, Buraya kazdın mı? İyi ki bu kubberçin aşağısında, ''gabrihezâ ebâi güzül ansâre'' diye yazdı. Başka yazınız, mermerden, Arapça yazıyla yazılmış, şurada ayağı, bu ara padişah biliyorlar, yüzümü, isteyin bir ortaya getirin, yani gelince yanamayalım, gittiler diyor, gittiler. Padişah, zikrim, dünya Allah'ın kıymetinin ne olduğunu bilen padişah, kabirin nurusun, ee, akşam sohbete oturmuşlar, böyle bizim gibi konuşuyorlar. Sabah olana kadar padişah böyle diz büklü, diyor, abdest gelişiyor, geliyor, oturuyor. Hiç uyku gelmiyordu gözüne. Hı. Hiç uyku gelmiyordu. Akşam sıktı nazaretlere abdest aldın mı, o valide sultan geliyor, abdest sürdü diyor. Padişah da peşkini tutuyor böyle. O arada diyor bir keramet gösterse de diyor. Kime bir sevimsel. <gülüyor> Artan bir cem, padişah diyor. Senin pişkirin dostun. Vay da sultan'a apta e, suyu döküşünden daha büyük keramet olur mu diyor. İnsanın kerameti. Bu ne kadar şeref diyor. Padişahın vayda sultan. Aptasıyım diyorsun. Padişah ayakta pişkiriyorsun. İyi biri ishal diyor. E, o arada çıktığının bilin de diyor ki çovşa. Çınarları değiştirdi, Yüzüğü al, başka yere diyor. Yani varınca bir yanlışlık yapacak mı, yapmayacak mı bahanım? Yani harçalar da çok akıllı. Tecrübe de geliyor tabi. Atçı var mı, yok mu? Bahanım, aldan yok mu? Vardınlar diyor. Allah'ın ayını, efendim, göstereyim tabi. Tabi de tasarım. Peki, var mıdır? Buradan yüzüğü çıkarmış tabi cenab da değiştirmişler diyor. Ayesteki yani işte müzevim diyor. Cenab-ı Allah'a lafı gönderdiğin çuğuş keramet vermişler. Yani Neden bildiğini tanır? Eva Eyüp'ün yiy kandığı yere dikmiş onlar diyor. Yani o diken de diyor oraya baş. Zülûl keramet sırrı hep onun Yani o dikilen yerde diyor. Evvel için iki hadi diyor. Lakin buradan kaldırmış diye Oraya Buraya kazmaya başlarlar. İki buçuk esnada pat baş eder. Baş biri Başka da aynı gibi bir baş. Bir merben üstünde kadrihede evvel bunu yazan Bunun parmakları. Ben onun yazılarından okuyorum bunları size. Kazmaya başlarlar, bazı yürütüyor. Kazmaları seyahatine vurun. Dik vurmam vücudu âli içine diyeceğim. Sulusun. Tamam oldu diyor. Fahişan'ın yüzleri. Uuu! Temeye başlıyor, düşeceğim. Neden tuttular, Ama Fahişan ne oldu sen burada dokuz meydanlarında işte Yani kim bir şey ani olarak kırışmış biri olur. Yerin altında topbaşı evliya İbrahim. Yerin altında eba İbtila konuşan evdiyanın zamanında ben faris olmayayım laf diye aldım İçine bir şey Biliye sektiler. Kabili buldular, yaptılar. Şimdi sebayi, işte ulan sana da bir yere açık olur da varınca dikkat edersen, tam orta gıbet taşı o kabilden çıkan taş. O taş yalnız, taş bu oda. Güvenin Allah sefaatı var, ne ailesiniz abicim. Yani birinin içiyle bu ifadeler tükenmez. Bizim evimizin şimdiki olan hadiseye hayran ettiğimden alay. Bir daha diyeceğim olsun çünkü anne-babamın ruhu şad olsun. Direkt köyünde babam imam. Nilgârin baştadan şifahi efendi üstünde halife, azir ayrımland, halife dedi, benim sayemim bu odanın o meşhur birisi. Efendim de azıtlar. Buyur. Ee, ''İki buçuk ay evveli Anşa için de bir ailen vefat ettim.'' diyor. Hmm. Sonunda ''Yersin, affet neyse, anne ama'nın mektubunu hayraten öyledir.'' Tövbe'nin annesi vefat etti. Ne diyorsun? ''Günün ve yazıyor. ''İki cihan güneşi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ...görüşmeler, dünyamda kâsit miyim, sâsit miyim? Hacı Efendi ile bir ailemiz, şefaat bir sorun sende ve fark yani aileniz, basit Sonra birkaç tarafa görürler, yine orada görülür. Çünkü halini ben biliyoruz. Ağaçların içine yatırdamazdım, Allah razı bahne Ağaçların zikrini duyduğundan öyle bayılıp geliyordu. Bütün ağaçlar diyor. Yeni biri bir tesbih okuyor. Şimdi bize diyememiş babam öldükten sonra dedi. Kurban olduğum diyor. Böyle yere bakıyor, ağaç azan Ben yani şöyle yere mütevâr diyen bir gün ben de gördüm. Niye? Yani şöyle yere. Tümler diyen ağlayır, bir gün ben de gördüm, niye ağlam diye sormuş bize demişler. Hacı Ersar Efendimiz hiç gözümünün önünden yetmiyor. Söyle, o yanına baksam da onu görüyoruz. Böyle rabıta ediyorlardı yani. Böyle rabıta ilerlerdi. Yani, e, niye ağlayın diye, ya, görüyorlar. Kaçta nasıl geleceğim diye ağlayın, dışarıya nasıl çıkıyım ya. Para efendiye nasıl geçerim Üstadın yanında nasıl? Bakın oyağa girerken her sayfasın. Havayrı temir et, etken her sayfasın. Çıkmaktadır Daha bu kadar uzaklı oluyordu onlar da. Hasan hafif. Hafiflerdi. Hasan hafif. Hem önünde böyle. Yamanlıklarının yamanlığı. Ellerine sıkı serdi çok çok hastalar var Allah, iki çahan da aziz oğlum, aziz olun diye dua ederler. Işte. Kızlarımız varız da onlar hizmet gider diye onlara düşürmezsinler eğer. Adamım bulamaz hizmetine, Hiçbir boyu açmıyor sadece. Limak girdi mi özledin han bize böyle oturup da şeyfimizin lezzetinden yemek yemeye canımız sınar bir halına böyle. Şimdi onlara hep dedim ki, o iktidorda amel iman da oldum da. İşte bir insana çok para ne yaptı yani? Bay birerse ona saiklermiş. Efendimizin yazdığı teskil evliyada, onun hep keramet olacak. Evet, Evliyaullah da, ust, e, ust bin e gulam isminde izah. Eşkıyağından evliye olan çok oldum, korkmam günahınızdan neden. Tevbeye muhtemelen. Hatta günlerden temellerden böyle. Münahtan tevbe eden bir daha hiç o günah yetmemiş gibi olur. Zihnine daha da ben adam olmam ne, onu da şeytan dedirttir. Efendime var mı ya ne yüzüm var da ben giremem ne, onu delirden de şeytan. Şeytan, o yönden seni çalmaya başlar. O ya, ha. Bu saat, çarşıdan... Çarşıdan geçerken bir hanım da çağırır. Yüzünde de nikap var, perde. Göz de çok kuvvet. Yüzünün perbesini kaldırdığına şu yana soğulmuş. Diyip gözleri, kaşları, yüzlerini bir ettiriyor. Yüzlerini yaklaşır. Böyle düştü. Hemen ötmüş ama bu delikanlı, bu da kullanım sattı. Fena yüz gelmiş. Kadının ağzına düşmüş oldu. Ağzımıza teviyorum, tek süratle geliyor. Ona sürat. Ee, havlu kapısında varmış, kapıyı aç verip, zıtttip karma koltusuna atacağmış. O da hemen muvaffak açmış. Yukarı kapıya kopuşmuş, sürdüğünü süreyim yine açmış, ha. içeriye girmiş. Şerrinden herkes korkan bir adam hanım bacı da peygamber sülalesi. Kendisi deymiş kendisi. Şuraya oturmuş odaya, cariye kıza demiş ki bir tabak altın koymuş. Muran'ın başını yenendiklesin. Biz de onunla bir sevinimiz yok. Allah'tan korkarız. Şu tabağa ilerleyip varmış, üstüne mendirle kalkmış, bakmış, altın dolu. <gülüyor> Hıh! Kaptır, inanmış. Gayet <gülüyor> atlımdan aşıkı değil onun bir gözlerinin beyaz yüzlerinin ağaçlarına aşık oldum, kalbime elden getti demiş. Yani görünce, benim yani gözlerime meftun oldum. Yemin ediyorum bir şey etmeyeceğim, şuraya karşıma gelsin, kerdesini aksın, boyana yana böyle bakayım, ondan sonra geleyim demiş. Ey benim gözlerim demiş. Şahaneye gelmeden yemek elin gerçeklerini yoldan mı çıkarıyor diye bıçağı sokmuş gözünü birini <gülüyor> oymuş, gözünü birini daha oymuş, elma gibi iki tane üstünü kitap bunu yazın Efendimiz'in için, teslimatörleri <gülüyor> yazın, üstünü örtmüş bastırmış, kız demişti bunu gürtü, bunu istiyormuş, iletmiş kız bahçı vermiş ki, al kanın içindeydi, göz böyle. <gülüyor> ...ağlayarak ben koymuştum. Ben daha bu kadar namussuz bir şey görmedim hayatta. Ben umutam geyendim, ağlayarak ben de... ...sığlandı, devruksuz geldi, bakıyım da... ...odan geçerken, ooooy, ooooy, Allah rahmet etsin ooooy... ...ne kadar şimdi bu, O da bir kadın var, eceli getirmiş diye... ...gözlerini oymuş, çıkarmış eliyle... ...şimdi vefat ve onun canasını, Allah yeni belamı verdi mi sana böyle? Ağlayı hafta kenarına. Orada... ...onların üstünde sürünerek böyle Allah'a tövbe veriyor. Ama günahı çok iyi. Ya, yüzler ne oldu? Ağlayıyor <gülüyor> böyle. Ağlay, ağlay, ne olacak? bir Burakir bu var, uyku, aralı kesilmiş, oraya kumun üstüne uyumuş. Ama ne tevbeler etmiş, ne istiyor ne kan ağlatmış. Oraya kaparmış ağzı üstüne, mahşer birinde takılmış. Mahşer birinde Fahri hmm. Kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam görünüyor gibi bak Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem oldu. İçin kürsünün üzerinde oldu. Sağında bir hanım kim diye Fatma Atmat-ı Zuhra, maddi Allahu anha. Efendimiz var, Fatma ı Zuhra kitabı koymuş şu heda kabul edelim. Efendim, biz dünyayı gördünüz Kılavuz dedim ki, ben çok tefliyim, bir rüya gördüm dedim dedi. Oğla keşif eğleneyim, kelanatın Fatma anamızı gördüm dediler. Ben de Fatma anamızı dedi. <gülüyor> Nur! <gülüyor> Nur! <gülüyor> Onlar Allah ve Fatma layık. Fatma, Fatma, Sıhra, Sıhra'nın yıldızı yıldızı. beri incirdim. Fatıma benden ayrılmış bir musaet parçası. Onu razı eden ben, ben razı olurum. Çocuklarına diyor, var taşlardan bir taş getir, sarayım ni'den üstüne. Hiç kimse halim bilmesin, sallanmasın bir Fatıma. Öyle canla, sen canların cananısın, hanımların sultanısın. Sen bir Muhammed kızısın, eyne şefaat batıma. Bunların hepsine biz aşık olursak, işte o mü'min mü mü müttakiden olacağız inşallah. Ehli beyti aşık olacağız böyle. Yalnız feda olsun onların için. Sen Yağolum, yağolum. Kulundaki kadın Peygamberimizin, ''Ya usbahum bini hulem, ya usbahum bini hulem, ye buraya gel.'' diyor. ''Buyur anam.'' diyor yolu bir saa hotum diyor ula Sen çalış da gelilerden ol inşallah. Sen benim gözümü görmesen de ben de Allah'tan korkarak. Ey benim gözlerim deme elleri yoldan mı çıkarıyorsun diye. olur. Resul'le yanına nasıl konuşulacağım olacağım ben? Şu anda Fatıma şu anda. <gülüyor> Anneciğim Rabb'i efsand bizi bir ihmal etsin. Bir çocuk görüyor herhalde, sizin o halife çekim, onun gibidir. Ve anamı ağlamaya başladı, istedim. Yani, ne oldu mu? Adam, çocuk akıl bali değildi. <gülüyor> Yavrum, o çocuk akıl bali olduktan sonra şahsını unutmasa ne diyeyim? <gülüyor> Böyle bir ana <anaydı. gülüyor> Ya yani, neye neye götürürdük? Eseri firar şırı, Onun Babama der, dayanamayacağım, kurban oldum, ne olursun, şu alana'nın alalarından girin üstüme ört de çarımı da görmesin, erkekler ne olursun. Ha ben vefat edersem, bana şey yaptır da, harfa yaptır da içine koyu da hiçbiri erkek vermesin. Kabileye indirirken de cesaretin bölümü de görmesin, ne olur diye. Böyle olana böyle olurlar Fizikler gibi yara açık, yara saçı olursa tahmin o kadar olur. Barışına göre gerçim, yani yar maaşına tasan açım derler. Allah'a barışına göre olur mütafaat. O, gözünü uyduran, utve bine gülüm uyandı, yürümüşü de teslim oldu. O kuyu, o kuyu istifar ile ile Allah'ın has kullarından vurdu. ...Raf'ın bizi ve onların zümrasına ilhak duyuyorsun inşallah. Hmm. Ya kardeşim! Sen bitti ne? Şey bitti, sokak bitti ya. At yanına, at Sana Çocuğum diyor. Ya, kardeşim diyor, yakut diyor. Senil olmuş İstanbul'u vardı. Hacı Hasan orada Hicaz'da tekin olmu vardı. Gördü Vallahi Hasan Efendi diyor. Çok iftinin gözü körlerler. Bir şey göremiyorlar. Zorluyonunu göremiyor. Yeter diyor İstanbul'da. 30 sene Hacı Hasan Efendi'nin aşını bir 30 sene. Han evlatlarını yapabiliyor. Böyle. Namaz kubbe evlat ediyor. Böyle. Ben meydan, ben aldım şimdi, bir babam var, İstanbul'da olma mu geleceğim? Efendim sen bilin, benim babalarım öldü öldü, yaptıklarını kabul etti, geçer, İnşallah inşallah kabul etti, sate hep onun evladı yok, memur halbaşını ara. Memur halbaşını ara, derdine vücut çare. Dua ile pedere gayri peder bilmezler. Dua ile pederine Hacı Sadı Efendi'ye gayri peder bilmezler, diyor. Baba var mı? Yol mu bilmem, orada. Ana bana sevmişler, benim e'lâ'yı elli'ndeki ruhumu yere indirmişler diyor. Benim bu babam benim yeryüzümden almış da e'lâ'yı elli'ne çıkarıyor diyor. Yukarıdan aşağıya indirenin mu hakkı çok olur, aşağıdan yukarıya mı götürenin hakkı çok olur. Tam Muhammed binası reşahat aynı hayatta, Şahin Akçıbend Efendimiz babası hastaymış, anlamamış. Demiş ki, çilemede hizmetçi vermiş, demişlerden getirin, götürün! Bunlar öyle değil, durur. Valla <gülüyor> Bana oğlum olduğu halde şey mi veriyorum Sana hakkımı halal sen ha diyor. Ya nefes ben eden insan hakkımı etmezsen, ben olmaz mı ben selamlaştır. Bütün diyor dünyanın babası vermiş. Sen de benim oğlum benziyeti de, dersin. olarak kuvvetleşti ki seni bana evlâ et. Beni durma, ben anam oğlun baba dedi. Maneviyatı yani. oğlun beni Böyle seyhvanları da güzel muhabbet. Adana'da, Adana'da, Efendimiz orada yakınlar. Kayseri Mehmet Efendi, aksakalı ah oraya gidiyor, Nuri as, tabi kattı o. o. diyor Mehmet Efendi, geliyor, o hep dükkanda, ben sermaye verdim, benim paramla gelir gelin diyor. Ne diye? Kocaman adam, Mehmet Efendi almayaraktan çıkıp geliyor anahtabası da oluyor. Ben bunun parasıyla gelmem yarattı. Kocaman adam beni. O çıkıp getirdik, ağrına bir ağrı hatla! Fırıl fırıl dönüyor, doktorlar ne geliyor. Ama ne oldu, ne oldu? Hiçbir ilaç kesmiyor. Damla damlaların da, 25 beş olsun, biçirdin. İnne vur damardan, inne vur. Olmuyor lan! Ben bildim neden olduğunu. Mehmet'e bir durdum gettim şişi razı olmadı. Şimdi öylece. Hı. Hı. İnce yarısı olmuş o demeye. Mehmet Efendi'yi taksılarla arayırlar şimdi. Ara ara, otellerde bulamıyorlar, varıyorlar, yazıya bakıyorlar, Mehmet at sakal mı? En küçük bir otele, Mustafa Neve Oteli'ne, odası Mehmet Efendi plan odada. Vay Mehmet Efendi, Mehmet Efendi. Kardeşi Mehmet efendi, buyur, ver. Ne? Biz oraya hastasız çıktıktan sonra kavramına bir şey haklandı, geçmeye bitirdi Mehmet'e bulunuyor, onun burnunu kırık etti, şişi hamur edemedi, hamur yani, edemezmiş. Yani. Müridime cefa eden kepin hazırlasın derken, inan bu dermesen açık bir hali değil, hani değil Onun müridinden birisi, ben yani oraya geçiyorum, odan oraya, bunu bitireyim istedim, Mehmet efendi naslanıyor, gitmeyin diyor. Öyle söylüyorlar, gitmiyorlar, her yeri ben tutuyorlar. Böyle istasyonlu, böyle hırırır, varıyoruz, girdi, siliyor koca böyle, oradan o kışıya var! Mehmet elini ayağını öpüş, ben yana elini bilmiyorum. Yemin ettim ki, yana elini gittim kırıldın, gittin ama... Çitti gibi söyledim çünkü zenginlik biz, mağruluk diyor. Allah rızası halaveti ol. Halav olsun benim oraya baktım vazgeçim. Göldürecekler bir de. Halavet etmez bizimin üstüne geldi, diyor. Elhamdülillah, dünya olsun bir daha oğlum, şıkları atıp durmuyor, olsun. Arkadaşım bunlardan haber insanın ihsanını yitirman çok bir hoş olur bu. Bizlere çok yalvaranlar oldu. En asl mücidim. Namazda kılman yüretilim kah. Raddetsiz, itaatsiz, korutsuz, nesiz bir adam vardıysak ya dinlerdi. Lafımız olunca iftiralar çördüler bana. İftira edince. Böyle geç şeyi şikadesen işte böyle elin ızinan namusunun oynadığı o gece diyor geldim benim boğazma gözüm çarpıyor amman falan oluyor o sen yedirmeyeceksin niye canım amman diyorum, diyor yani, bak. diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor diyor Kılamam çünkü olup tutamam ben, dayanamam Asımlara. Halalın sahibi. Böyle nelere uğrak. Babama bir ezairen bir Hatun Osman var. Hem Türkçe oluyor ya, olsun. Asım, laf verince, Şehirde babamın yaşında bütün mesai, Kocalar hiç olan bir şey söyleyince haklıyım tıpkı demiş. Ne, ne olsun? Diyince oğlan, seslenmez demiş. Hiç daha devuşluğu duyulmamız. Biz de herhalde. da herhalde. Hiç kimseyle yakıp, niye ettin, niye yaptın biz de? Ne oldu? Şeyimizi bir hacami kesti. Hacami onunla abdest aldı. inşallah. Gölünce yıkan bununla, Amin dedi, gülüyor geldi, satsiz bir şey vermeniz de siz suyu onun için keserek dedi. <gülüyor> Evde Allah'ın birisinin o <gülüyor> suyunu dırma alıp sula belli olurdu. çok zor. <gülüyor> bu sulara kadar dırmağım niye verecek, yetmiş suyu göndermiş, yavuşanları dağda sulağa yürümüş. <gülüyor> Koşmuş falan, Su. <Ha>? suyu, kar mı işte! Yoksa bana sula yok demiş, ya, yoksa siz sürüdü, sula yok, gözünü mı demiş, öyle mi yavrum demiş, Surarsan sonra size Yerkek gelelim oraya, diyelim, diyelim, amca, Allah seversen, devuşunuz mi diyorsun, sula yok, devuş neyin, ne bulamadım ya. demiş, ya. Ben bu bunun etrafı konuştum, haberiniz varsa hastayım. unuttum. Yavrularımıza niyamet olma için babamdan duyduğu bir italyelte emanetim. Üç derbis, üç derbis. Akşam. Yapacak yer bulamamışlar. Olsun. Üç derbis yapacak bir köyü gezmişler de hmm. köyden kimse <gülüyor> bu böl başına kimse misafir almamıştır. Soğuk var işte. Kim o? <gülüyor> Dışarılar aldık mı o? Ben! Örüm yok benim ya. Misafir merak Misafir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O girmeyen rahmet ve layık eti, gereket ve şimdi, <gülüyor> Bak, Kıra'nın kâfi'ne girer, müsaade ediyorlar. Bunların müsaadesini koydu. <gülüyor> onun için <gülüyor> ziyaret oldu bana, gelirler, onu şimdi geldirler. Ee, Onlar işe dağıldılar. Ondan sonra efendim, gezi, gezi. Bizi de bir zaman evlettiler aralarında. Anlarlar, anlı şeyler aralar. Musa Aleyhisselam'ı da anlarlar Özer Aleyhisselam'ı da duvarın birinde uzun, al Mencül. Mencül. Allah Bir çağrı var o aşiret çağrı O aldı bizi. Aşiretler, patrihanlar bizi elinden geldi. Allah var görsün. Biz orada memnun ediyoruz. O, o o Ondan sonra takviyatları bir yeri dağıtmışlar. O zaman musun? Büyükşehir Zatomacı bir Şey, ne ben yorum demiş. Ana hani, hadis misafirler. O bir dilliğime taktana gülünün ben bir sürü, bir Aslında demiş. Bir taktik. Tevz bir senaryo. Şöyle yapalım. Bir var. Bizim hmm. gibi sakarları var. İyi olanlar bu halimizlemiş. Münafık olan çatla gördüğünüz sakarlar. Allah şehrlerinden fırsat. Hmm. Allah fırsat bilmez. Hmm. Böyle açıktan lefifeye getiriyorlar. Fırsat buluyoruz inşallah diyor. Şuramıza oturup bu sakarın bir tercih mesela diyor ki emeklemeye erdiniz, inşallah yeryememiz. Hı hı. Allah o kadar müsaade etmez. Hep bu müsaadeler bizim osyanımızdan oldu. Hayratullah'a kokandın mı bir anda döner. O cennem bu bir anda döndü. Bir yetimin boğazından altını koparmayla. Geber geber de bir yere vardı mı dayanakalık. Dayanakalık inşallah. Yakın günde dayansın, kalkın. İnşallah. Başımıza tıymaktı idarecilerdi. Tıymandı yarattı. Habibi Ecemi hormatına. Kulağı bizi nette bekleniyor. İmtihan olamıyor. Vaziyetler çok yanlış bir vaziyette geliyor. Onun için Allah onlara fırsat verme abi. Ne oğlum biz suçsuzluktan veriyoruz kendimize. Çünkü biz seni Allah diyeceğiz. Bu akşamdan beri kaç priz geçirdim, acaba şöyle mevcut koysalar, seni çekilirse, bir şey gelirse, böyle sakıntılı günlüğümüz iztiradır. Onların göründük kahvelerde, kazinelerde, kiramın başında, danslarında nere, yarabbi senin hep net yettiğin işte, nefes <gülüyor> tefek yapıyorlar ya? Bir, seni siktirme birisi yok, bize fırsat değinmiyorlar ya. ...suç üstü yakalanıp hmm. Allah sen niye çıkarayım? Habibi hmm. Erdoğan'ım orada, hmm. Kadir ...bu hmm. kadar bun atmaya aradı. Hmm. Kulisleri kendimden, yaa... ...candalmaları kendimden, idare kendimden, şey geldiğinden Bizim sahibimiz bir Allah. <gülüyor> yeter ya Rabbi, sen hepsine gücün yeter. Hattecek ve her işi asan eder. eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Bir anda ihsanı resmünden İster ya ne olursun ya i̇şte amin diyen diller yani. Boynunu cihan ee, Yemiklerinden ise gibi sul beyer muhannet dolmuyor. O zaman faydeder. Lütfün elekterden horman eder. Bir sevam eder. Bir sebap açma basma olur. Bir yapamazlar. Bir ne olur? Ya senin yapması gerek. Yani senin sorunun ya bir Ya hak etsin. Elde Allah Allah. Diyelim ya Rabbi, ağaçla çizilir, camilerle çizelim, Allah diyelim ya Rabbi. Hor bakma sen toprağa, Toprakta neler yatır. Hor bakma sen toprağa, Toprakta neler yatır Hani bunca evliya Yüz bin teyvan ber yatır. Hani bunca evliya Yüz bin teyvan ber yatır Cennette buğday yiyen Gaflet gömleğin giyen hem dünyaya meyleden, Adem peyvan beri ayrılır. Hem dünyaya meyleden, Adam peyvan beri ayrılır. Arkasıyla kum çeken, göz yaşıyla yoran. Kabe'ye temel kuran Halil Peyvan Beryatür, Kabe'ye bina kuran Halil Peyvan Beryatür, Yusuf'un yavi kılan... Kurt ile davık olan ağlayıp gözsüz kalan Yakup Peygamber yatırır ağlayıp gözsüz kalan Yakup Peygamber yatırır Nedir ya ben Kabret ile hakkı buldum diyenler Her yarın hak divanında ben Yemin'in adı sofu, yemin'in derviş, derviş isen kardeş, ak yola Bir daha, abim ben kula, hastanenin şerbeti içtik el. Geçtik en illa, haztan ilem